Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız Mehmet Fatih Çıtlak hocamızla Abdurrahman bin Alf hazretlerinin Duğmetül Cendel'e gönderilmesi mevzu programımızda son olarak sizlerle paylaştığımız mevzu idi. Hicretin altıncı senesinde vuku bulan hadiseler meyanında bunları konuşmuştuk. Eyvallah. Allah'ın inşallah Rahman Rahim isimleriyle dualarımızı besmelememizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim Diyerek başlayalım Biz hep programdan evvel e, En uzu besmeleyi hamdelemizi, salvelemizi yapmaya Gayret ediyoruz Sizler de bizi dinlerken Aynı şekilde Bismillahirrahmanirrahim Diyerek dinlemeye niyet edebilirsiniz Çünkü besmele Her ne iş yapılırsa O niyet üzere çekidir. Bismillahirrahmanirrahim Dersiniz Abdese başlamak için Besmele çekmiş olursunuz Namaza başlarken hakeza Dua ederken hakeza Efendim Kur'an-ı Kerim okurken Çektiğiniz besmele kıraat içindir Okumak içindir Bizler de şimdi bu program için Bu sohbet için besmele'sini çektiğimiz gibi Belki de ilk defa Kıymetli dinleyicilerimize bunu Hatırlatmış olacağız Belki de birçok programda Buna pek şahit olmamışlardır Ama Bismillahirrahmanirrahim sözünü Programlarımızı yapan hocalarımızın sessiz söylemesindeki bir sebebi hikmet de şu olmalı ki o da dinleyenlerin de o anda hemen besmele çekmesi. Yani hoca şimdi konuşacak dur bakalım ne konuşacak Bismillahirrahmanirrahim dedi dinleyelim demekten ziyade Bismillahirrahmanirrahim sözüyle dinlemeye gayret etmek lazım. Ki nasıl ki bu Rahman ve Rahim adıyla biz okumaya konuşmaya sohbet etmeye Niyet ederek besmele çekiyoruz Dinlemek de bir ibadettir Nafile ibadettir veya iştir Herhangi bir iş olarak düşünebiliriz Belki de en önemli iştir Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Bişnev dinle diye başlıyor Ve o muhteşem zat o muazzam zat Bişnev diyerek Beyi de nazara veriyor B harfiyle başlıyor Besmeleyi dinle derken zikretmiş oluyor. Mesleminin başında besmele yoktur. Bişnev diyerek o besmeleyi de besmeleyle dinle manasını alabiliriz. Bunu da bir küçük bir meslevi işareti olarak kabul edebilir kıymetli dinleyicilerimiz. Demek ki Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla veya Allah Teala'nın adıyla dinlemeye de niyet edilebilir. Ve bizler Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye söze başladığımızda dinleyenler de Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebilir. Çünkü dinlemek büyük nimettir. Güzel bir şey dinlemeye muvaffak olmak nimettir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin sözünü dinleyip de Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyen bir insan Ya Rabbi bu hamdi bana duyurdun diyerek Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiş olabilir. Ve salatu ve selam ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi veya ve alihi ve sahbihi ve sellim veya hayri halkihi ve sahbihi ve sallim şeklinde salatu selamla başladığımızda da salatu selam çekilebilir. Evet, bizler programımızı bu hatırlatmayla bir defa daha başlamış olduk. Böyle her başladığımız şekli biraz daha değiştirerek kıymetli dinleyicilerimize e, alıştıkları tarzda bir şeyi sunmak önemlidir. Radyo programlarında olsun, herhangi bir işte olsun, aynı üsüple başlanılması, bir çizgiyi ortaya koyması açısından iyidir, hoştur. Ama iki Cihan Selveli sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki hep kalıplaşmış şekilde dua etmeyin Hazreti Allah'a. Hep aynı lafızlarla, aynı cümlelerle yani tabi ki Hamdele ve Salveli'ye okuyacaksınız. O Duaya giriştir Kalbinizi karartır buyuruyor Biz bu mefhumdan hareketle Mefhumdan bu eden hareketle Her defasında farklı bir sunuşla Programı açıyoruz ki Tefekküre vesile olsun Ha şimdi böyle başladılar Tamam burayı dinleme bakalım ne diyecekler Tarzında bir alışkanlık oluyor bu sefer Her defasında farklı bir Tarzla ustupla açtığımızda bu da kıymetli dinleyicilerimize biraz bizi takip eden kardeşlerimize biraz çantalık tabir edebileceğimiz bir taktiktir. Ha değişik başladılar bugün acaba ne söyleyecekler diye ikaz etmeye çalışıyoruz. Derdimiz reyting değil. Derdimiz bir şeyi anlatabilmek. O sebepten dolayı icat etmemiz gerekiyor. Şu anda bu halde hemen ikaz etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz bugün, bu gece böyle başlamış olalım muhabbet bağına. İnşallah muhabbetteki çeşitlilik, muhabbetin ziyade olmasına, muhabbeti farklı şekilde görmek, muhabbetin artmasına vesiledir. Bu sebepten dolayı Allah bu kainatı muhabbet üzere yaratmıştır. Ve külle yâmin huve fî şe'n'dir. Her an bir tecellidedir. Her tecellisi de bir evvelki tecellisine benzemez. Mükemmelidir diyemeyiz ama o an için mükemmeldir. Fakat evvelki eksik olduğundan değil, hep mükemmel olarak tecellidedir. Dolayısıyla bizler de Cenab-ı Hakk'ın bu tebliğ uslubuna, bu hidayet ve muhabbet uslubuna inşallah bu şekilde riayet etmeye çalışalım. Ma, ma bitiyormuş gibi sevindiniz ama yine bir cümle ilave edeceğim. Aynı hamdele, aynı salvele, aynı üslupta başlansa da problem değildir. Çünkü bizlerdeki yenilenme, bizlerdeki duyuş şekli bunların hepsi her an değişmektedir. Bu iki üsluptan hangisini tercih ederse kardeşlerimiz etsinler. Fakat besmeleyi, hamdeleyi, salveleyi unutmasınlar ve selam. Evet hicretin altıncı senesi çok önemli hadiselerin zuhur ettiği senelerdendir. Zaten ileride okuyacağız. İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tam zilkade ayında e, Hudeybiye seferi vardır, Umre seferi vardır. Ona geçmeden evvel bir müstakil mevzu var. Yağmur dualarıyla alakalı. Fahri Alem efendimizin yağmur dualarıyla alakalı ne şanslı yağmur. Yani Allah Teala'nın emriyle tabii ki yağmurlar nözül etmekte ama Şanslı bir yağmuru öğreneceğiz şimdi biz burada Resulullah Efendimiz'in yağmur duasını dinlerken Hicretin 6. senesinde Allah Teala'nın Çok ikram ettiği bir yağmur Şeyi var Ordularından bir orduyu sevk ederken Nimetlerinden bir nimeti sevk ederken Resulullah'ın duasıyla inen bir yağmur Olmak ne kadar güzeldir Yani yağmur danesi olsa bir yağmur danesi olarak kendinizi düşünün Diğer yağmurlara Yağmur danelerine karşı Tefahür edebileceğiniz bir şeydir Allah beni inzal etti ama Ben Resulullah'ın duasıyla indirildim Değil mi efendim Eyvallah. olma olması Hasebiyle her yağmur Danesinde o rahmetten bir eser vardır Biz rahmet indi deriz yağmur yağdı demeyiz Tasavvuf terbiyesinde Ve meydan terbiyesinde Yağmur yağdı denmez Rahmet indi denir Rahmetellil alemin olması hasebiyle O yağan yağmurlarda O rahmetellil alemin de Muhakkak bir eseri Bir izi bir karinesi vardır işareti vardır ama Bizzat Allah Resulü'nün işaretiyle Ki bu işaret Faslını ileride anlatacaktır Hatta böyle mübarek parmaklarıyla Şu bölgeler Diyerek o bulutları dağıtma Sahnesi vardır ki muhteşemdir İşte şimdi onu okuyacağız Buyurun Hicretin 6. yılında büyük bir kuraklık ve kıtlık her tarafı sarmıştı. Ramazan ayında bir cuma günü Resul-i Ekrem Efendimiz hutbe irat buyururken kendisinden Allah'a dua et de bize yağmur versin diye rica edildi. Yani kendisi yağmur yağdır yarabbi demiyor. Ümmet-i Muhammed'i o kadar kıymetli ki onun ümmeti ya Resulallah kuruduk bittik e, lütfet dua et de yağmur yağsın diye talepte bulunuyorlar Asab da çok dikkatli Nasıl bir safhaya geldi ki Artık bıçak kemiğe dayandı ki Resulullah'a bu hususta Yani Allah ve Resulünün rızasından başka bir şey talep etmeyen Asab ı kiram ne kadar zor bir durumda ki Allah Resulünden bunu talep etmek durumunda oldular Bu saygıya göre Resulullah Efendimizin kabul etmesi var Tabii ki ashabını da tanıyor. Yani ashabı da ne zaman ne isteyeceğini fevkalade bir irfanla Nur-u Muhammedi ve Irfan-u Muhammedi ile biliyor. Dolayısıyla hepsinin ötesinde tabii ki Cenab-ı Hak bunu nasip edecektir. Ashabının gönlüne indirmiştir. Her açıdan düşünesiniz diye bugün böyle açıldı pazar. Böyle gitsin. Evet. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver Allah'ım bize yağmur ver diyerek dua etti evet. bir anda ayna gibi berrak olan gökyüzünde bulutlar belirdi ve yağmur yağmaya başladı peygamber efendimiz bu sefer Allah'ım bu yağmuru bardaktan boşanırcasına yağdır ve hakkımızda hayırlı kıl diye dua etti evet Malum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh aleyhisselam'ın da duaları arasında zübillah, Rabbi Enzilliy Munzelim Mubarakan ve En Taahirun Munziliyin. Ya Rabbi hayırlı yağmurlar indir. Rabbi Enzilliy Munzelim mübareken. Çünkü yağmurun inmesi mesela bakıyorlar şimdi hava durumunda şöyle yağacak böyle yağacak yağmıyor. En iyi rasatları yapan dünya çapındaki en iyi rasatları yapan merkezler bile şöyle bir şeye vurulduğunda eee %70'i 75'i zor buluyor. 70 civarında. Bir de mesela İstanbul'a yağmur yağacak diyorsun sen. Samandıra'ya yağıyor, Fatih'e ya yağmıyor. Çamlıca'ya yağıyor, Silivri'ye yağmıyor. Yani İstanbul İstanbul ama işte Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak "Ve yunzilul gayis" diyerek sure Lokman'da Beş bilinmeyen şeyi anlatıyor, beyan ediyor. O yağmur nereye iner? Nasıl iner? Hem buna işaret ediyor hem de şimdi bugün bulutu gördükten sonra Avrupa'dan kalkmış senin üzerine doğru geliyor. Falanca yerden rüzgar onu sevk ediyor bulutlarla. Sen oradan aynı bu efendim kameralardan vesaireden İstanbul'un trafiğini görür gibi şu hızda esmeye devam ettiğinde bunun koridoru Türkiye üzerine gitmesi İndirecek mi oraya yağmuru bilemiyorsun. Bir de bunu bilmek acaba gaybı bilmek midir? Hayır değildir. Mesele o değildir. Mesele şudur. Ortada bulut falan yok. Sen diyorsun ki önümüzdeki sene Temmuz ayında çarşamba günü saat 19'da yağmur yağacak. Bu tamamen atmaktır. Kehanettir. Bu, bu şekilde olmaz. Atabiliyor muyum? Fakat bunu bir peygamber söylese o atmak değildir. O vahiy ile konuşur. Efendim gaybı nasıl bilsin peygamber efendi? Bak şimdi. Yahu Allah Teala'nın hazinesinden bilinen bir şeyi Allah peygamberine göstermiştir. O da öyle bilmiştir. Sana gayb, ona hazır. Bu mukayeselere şimdi girmeyeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim. Hatta bazı Arap kanallarında falan bendeniz bazen e, televizyonlarda görmüş idim. Adam hava durumunu sunarken... İnşallah işte falan cenen üzerine yağmur yağacak İnşallah yarın Sudan'da böyle olacak, İnşallah Cezayir'de böyle olacak diye, İnşallah O Teala İstanbul matar falan filan böyle anlatıyor yani i̇şte şöyle yağacak, böyle edecek falan filan diye yani anlatıyor. Şimdi burada iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayırlı yağmurlar inzal etmesi meselesinden açıldı konu, isterse indirir. Yağmur bulutları üzerimizde Allah Teala denizleri adeta üstümüzde yürütür Gökyüzünde yürütür Ya yani Bulutların su ile dolu olduğunu düşünsek Anında suya dönüşebildiğini düşünsek Allah okyanusları tepemizde dolaştırmaktadır Fakat nereye indireceğini hangi hikmetle Baskın için mi sel için mi toprak için mi Affedersin bir uyuz eşek otlak bulsun da otlansın diye mi onu bilemezsin. Cenab-ı Hak neyi hikmetiyle neyi, hangi hikmetiyle murad etmiş onu bilemezsin. Nereye indireceğini de bilemezsin. İki cihan serveri Efendimiz bize nasıl yağar yağmaz gibi şeylere kafayı takmaktan ziyade şunu ifade buyuruyor hayırlısın nasip eyle ya Rabbi hayırlısın nasip eyle. Evet. Enes bin Malik der ki üzerimize öyle yağmur yağdı ki Neredeyse evlerimize gitme imkanı bulamayacaktık. O gün, ertesi gün, daha ertesi gün ta öteki cumaya kadar yağmur yağmaya devam etti. Bir hafta boyunca hiç yağmur kesilmiyor, devamlı yağıyor. Cuma günü Peygamber Efendimiz yine hutbe irad ederken bu sefer yağmurun dinmesi için dua yapmasını rica etti. Demek ettiler. ki böyle zırt pırt da gidilmiyor. Resulullah Efendimiz'e şimdi o yağmur yağdı bir heyet toplantıda gitsi. Hayır bak dikkat edin. asab ı kiramın Resulullah Efendimiz'e münasebetine dikkat edin. Belli şeyleri konuşmak için yine bir cumayı bekliyorlar mesela. Yani cuma beklenir demek istemiyorum ama bir gün bekliyorlar. Yani bir dua istediler. O duadan sonra onun hükmünü beklediler. Fakat sabrediyorlar. Bir vakti merhunu bir efendim bir eşref saati bir daha güzel saat vardır diye bekliyorlar. iki cihan server Efendimiz. Burada aynı zamanda Cuma'nın da mahiyetini öğrenmiş oluyoruz. Cuma toplumu etkileyen hadiselerin hem Müslümanların toplanması hem toplumu etkileyen hadiselerin meşveret edilmesi, ikaz edilmesi, ilan edilmesi içindir. Cuma aynı zamanda toplayan denilmesinin bir sebebi de bütün hayırları toplayan olduğu içindir. Hayırlı insanlar da toplanır hayırlı meseleler de konuşur Allah Teala'nın hayırları da hep o, o güne toplandığı için cuma denilmiştir ona toplanmıştır, cem edilmiştir cumayı bekliyorlar ve diyorlar ki ya Resulallah çok yağdı evlerimiz yıkılacak artık evlerimiz neredeyse eriyecek gidecek yağmur suyunda evet ne yapıyor ki Canselber Efendimiz? Resul-i Kibriya Efendimiz tebessüm buyurdular evet. sonra da ellerini kaldırarak Allah'ım Çevremize yağdır üzerimize değil diye dua etti. Yine Enes bin Malik der ki Resulullah aleyhisselam dua ederken de eliyle semanın neresine işaret ettiyse orası açıldı ve Medine üstü açık bir meydan gibi oldu. Medine çevresine yağmur yağarken Medine'ye bir damla bile düşmüyordu. Hani şimdi sanal ortamda yapıyorlar ya bilgisayar oyunlarında falan tıklıyorlar falan şurayı sil falan hop hop bulutları kaldırıyorlar falan Şimdi sanal ortamda sanal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elinde nasıl bir böyle konuşan hocaları tenkit ederdim ama <gülüyor> nasıl bir bilgisayar donanımı nasıl bir kompütür mü dersin bir klavye mi dersin nasıl bir sistem varsa mübarek parmaklarıyla işaret ettiği yerler adeta siliniyor bulutlar Açılıyor böyle, şuralar şuralar yani şunlar diye ya yarap yani etrafımız ayarlsa şeklinde. Evet. Etraftan gelen hakla o parmak kalkmasa, izni hakla kalk kalkmasa, Allah Resul ne bile kiram edeb ediyorlar bir izinle etseniz diye söylüyorlar. Allah Teala Allah'a karşı edepsizlik yapar mı? o mübarek ellerini açmaları, o parmakla işaretleri de hep izni hakladır. Hak izniyledir. Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek bakışları, nazarları gökten çok yeredir. Edeplerinden göğe çok bakmazlarmış, yere bakarlarmış. Nerede kaldı ki böyle parmaklarıyla işaret etsinler? Ancak Allah Teala müsaade etmiştir. İzni hakla konuşmuştur. vahiy ilahiyle Belki cibrilsiz, ilhamat-ı ile olmuştur. Bazılarının söylediği gibi Allah Resulüne vahiy ve ilham sadece ayetler şeklinde gelmemiştir. Bunu söyleyen insanlar bedbahttır. Bunlar Allah Resulü'nü tanımayan insanlardır. Resulullah Efendimiz'e tabi olunacak bir insan modeli şeklinde gösterelim zannıyla Allah Resulü'nü kendi basitliklerinden de aşağı bir basitliğe çekmek istemektedirler. allah Teala inşallah onlara müsaade etmesin. Evet. Etraftan gelenler oralarda bol bol yağmur yağdığını haber vermekteydiler. Bu resul Ekrem Efendimizin yaptığı ilk yağmur duasıdır. Bundan başka çeşitli zamanlarda beş yağmur duası da yapmıştır. <gülüyor> Umre Seferi mevzundayız. Evet, bu çok önemli. İslam tarihinde İslami özelliklerin, ahlakın, teslimiyetin, sulhun, barışın, anlaşmanın, güzelliklerin, Resulullah Efendimizin efendim, nasıl bir imanla kendisine tabi olunması gerektiğinin bütün alametlerini içinde toplayan çok çok çok mühim bir hadisedir Umre Seferi yani e, bendeniz şuradan söylüyorum İnşallah dinleyenler vardır Hudeybiye bu Umre Seferi hakkında ve Hudeybiye hakkında ansiklopediler yazılmalı kitaplar yazılmalı bir tane iki tane değil bütün detaylarıyla ashab-ı kiramın durumuyla içinde geçen mevzularla alakalı o kadar zengin yani Sadr-ı İslam'da, o İslam'ın ilk zuhurundan, İslam'ın ilk zuhuru tabiri yanlış oldu. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dini de İslam'dı çünkü. Fakat iki cehan serveri Efendimiz'in peygamberliğini ilan etmesiyle başlıyor. Hatta ondan evvelki ahlakı da göz önünde bulundurularak, Mekke fetine kadar olan ki ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin o namaz için kalktıklarında bayılmaları sahnesine ve imamete Hazreti Ebubekir Efendimizi göndermelerine kadar bütün uçların bağlanabileceği kilit noktadır. Odak noktasıdır Hudeybiye. Ve maalesef istenilen şekilde araştırılmamıştır. Ciltlerle kitap yazılmalı, Hudeybiye ansiklopedisi olmalı. Bu kadarını söylüyorum. Ve mübalağa etmiyorum. Yani müsaade olsa insanlar sıkılmasa 20-30 programı ben şu, şu konu üzerine yapabilirim. Ve hiçbir program içinde, hiçbir sohbet içinde şunu da konuşmak lüzumsuzlu diyecek de yoktur. Hiç layıkı veçiyle incelenmediği kanaatindeyim. Bütün günümüz siyasetinden tutun da aile hayatını teslimiyetine hatta tasavvuf mertebelerindeki terk makamlarının dahi niğrengi noktasıdır dersem Hiçbir mübala etmiş olmam. Erbabı anladı bu sözümde. Ne demek istediğimi. Hani ben anladım demiyorum da. Erbabı muhakkak anlamıştır. Çok bariz bir işaret vardır burada. İlhamat, vahiy, teslimiyet, umre, kurbanlık, aile münasebetleri, aileyle meşveret, ashabla meşveret, tövbe kapısı, biat meselesi. Hepsi Hudeybiye'dedir. Ve ansiklopedi yazılmalı. Bakın mübala etmiyorum. Hudeybiye ansiklopedisi olmalı. 8-10 ciltlik. Bu şu anda çok elzem bir çalışmadır. Ve yapılmadı maalesef. Evet. Hicretin 6. senesi Zilkade ayı. Resul-i Ekrem Efendimiz bir gece rüyasında hiçbir korku ve endişe duymadan ashabıyla birlikte gidip kabeyi i Muazzama'yı tavaf ettiklerini kimin başını kazıttığını kiminin de saçını kısalttığını görmüştü. Sadece bir Ensüb birinci cildine bu konu girmeli. Estağhfirullah la kad Allahu rasuluhu hak ila ahri'l Fetih suresindeki rüya bahsi. Allah Resulü'nün muhakkak gördüğü rüya sadıktır. Muhakkak çıkacaktır muhalle. Yeminle kasemle Allah Resulü'ne Resulü'nün gördüğü, daha doğrusu ona gösterilen rüyaya Allah'ın kasem etmesi meselesi rüya bahsi Allah Resulü'nün gördüğü rüya şekilleri o rüyanın hilafına gibi olan hadiseler ve rüyanın tabiri hususu bir cilttir başlı başına bir mevzudur bu. evet devam edelim Resulullah Efendimiz'e böyle bir manal gösteriliyor Asabının bazı yani nedir neye saçlarını kazıttırıyor belki ilk defa dinleyen kardeşlerimiz şey yapamayabilir malum e, hacca gidildiğinde veya umre yapıldığında hac yapıldığında Saç sakal kısaltılır veya kazıtılır Dolayısıyla yani Normal bir kuaföre gidip de Saç kesilmesi gibi değildir o Bir ibadetten sonra Saçının kısaltıldığı bellidir Bir adam umre hac yaptığında Eskilerde bilhassa e, Fevkalade veya fevkalade Alelade bir durum değildir Fevkalade bir değişiklik vardı ki hemen anlarlar ha, Umre yapmış bu kişi Hac yapmış diye Saçını kazıtmasından veya Efendime söyleyeyim Sakalını kısaltmasında Allah Resulü'ne bu gösteriliyor Evet ne yapıyor ki Canserver Efendimiz Efendimiz bu rüyasını anlatınca asabı kiram Görülmedik bir sevinç ve heyecan İshar etmişlerdi Rüyayı tabir etmeden Rüyayı anlatmaları ayrı bir mevzudur Rüyayı tabir etmeden Yani Böyle böyle bir şey gösterildi diyebilirdi Rüyayı tabir ederek Anlatabilirdi rüyayı olduğu gibi anlatmıştır. İçinizden şöyle şöyle rüya gösterildi. Asaba bakın, sevinç ishal ediyor. Bunların hiçbirisi atlanabilecek detaylar değildir. Çok kesmeyeceğim ama devam edin. Evet. Zira muhacir Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretlerinin üzerinden kocaman bir 6 yıl geçmişti. Bu 6 yıl zarfında büyüklü küçüklü birçok hadise cereyan etmişti. Ama vatanlarının hasreti yine de gözlerinde tutuyordu. Doğup büyüdükleri vatanlarına bir gün tekrar kavuşacaklarını her an hayallerinde yaşatıyorlardı. Ama tabii ki burada sadece muhacirler sevinmemişti. Çünkü hac etmek meselesi her müminin gönlünde. Mekke çünkü cahiliye döneminde bile şey sayılıyor, mukaddes sayılıyor. O Yani onların kendilerine göre bir kutsiyet vermeleri var ama Saygıda kusur ediyorlar. Allah Teala da e tüm müjde haji ve diye haji ve umreyi tamamlayınız e, maaledeki ayeti kelimesinde de anlıyoruz ki yani umre ve hac yapılıyor ama eksik yapılıyor. Ondan sonra dolayısıyla orada sadece muhacirler sevinmiyor orada ensar da seviniyor. Evet. Resulü Ekrem Efendi'miz'in siz muhakkak mezhede harama gireceksiniz müjdesi bu bakımdan Müslümanlar arasında büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Hatta hemen o yıl gidip Kabe'yi i Muazzama'yı tavaf edeceklerini zannettiler ve bunu umdular. Resul-i Kibriya Efendimizin bu rüyasını Kur'an-ı Kerim'de bize haber verir. Evet, o yıl gideceklerini düşündüler ashab-ı Evet. Peygamber Efendimiz yerine Medine'de Abdullah Ümmü Mektum'u bıraktı. Yemen işi giydiği iki elbisesiyle pazartesi günü yola çıktı. Kendisiyle birlikte hazırlanan Müslümanların sayısı 1400'dü. dört yüzdü. Kafilede 4 de kadın sahabi vardı. Bunlardan biri Efendimizin muhtereme hanımları Ümmü Seleme radiyallahu anhaydi. Müslümanlardan sadece iki atlıydı. Yanlarında yolcu silahı olan kılıçtan başka bir silah da bulunmuyordu. Umre ile birlikte ayrıca kurbanlık yedi de deve vardı. Peygamber Efendimiz asabıyla Zülhuleyfe mevkiine gelmişti. Bu sırada Hazreti Ömer huzura çıkıp ''Ya Resulallah seninle harp halinde bulunan bir kavmin üzerine silahsız ve atsız mı gireceksin? Gerektiğinde onlarla çarpışmak için yanımıza silahlarımızı almayalım mı?'' diyerek endişesini isaretti. etti. Resul-i Ekrem Efendimiz ben umreye niyetlenmişim, silah taşımak istemem diyerek mübarek niyetlerinin muharebe olmayıp mücerret umre yani Kabe-i Muazzama'yı ziyaretten ibaret olduğunu ifade buyurdu. Aynı endişeyi bu sefer Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Übade Hazretleri isaretti. etti. Ya Resulallah dedi keşke yanımızda silah taşısaydık. Onların şüpheli bir hareketini gördüğümüz takdirde üzerlerine yürürdük. Peygamber Efendimiz'in bu sahabiye de cevabı aynı oldu. ''Ben silah taşımam. Ben sadece umreye niyetlenerek yola çıkmışımdır.'' Zülhuleyfe, Medinlilerin mikatı yani ihrama girme yeridir. Peygamber Efendimiz de burada öğle namazını kıldıktan sonra ihrama girdi. 70 kadar olan kurbanlık develere de işaret vurdurdu İhrama girme meselesine de şöyle bir e, kanaat oluyor yani ihrama girildi deyince sadece o havluya bürünmek işte veya e, kumaş parçasına bez parçasına bürünmeye ihrama girmek zannediyor bazı arkadaşlarımız Tabii ki bizim dinleyicilerimiz böyle düşünmüyordur bilgi sahibidirler ama, ama ben ihrama girdim deyince İhram bezine dolanmayı ihrama giriş zannediyorlar İhrama girmek Bir niyetle Mikat Mahallinden içeriye dahil olmaktır Yani Ben mesela diyelim ki İstanbul'da Niyet ettim Kabe'ye Umre'ye Gitmeye niyet ettim Mekke'ye Gidiyor uçak havalimanında Niyet ettim e şimdi kılımı Çekemez miyim kolonya kullanamaz mıyım Veya kokulu sabun kullanamaz mıyım Kullanırım nereye kadar Mikat mahaline girdiğim zaman ben orada onun havlusuna girdim bezini giydim İhrama girmeyi beze bürünmek zannediyor. beze girdi adam Bezi sardı üstüne iki parça bezi uçağa bindi Artık ben ihramlıyım değil o Niyet edecek niyet etse bile mikat mahallinden itibaren başlar Bu şuna benzer Niyet ettim Allah için ikindi namazını kılmaya diyorsun O niyette gidiyorsun Camiye yürüyorsun içeriye giriyorsun Şimdi namazda mı kabul edeceğiz Allahu Ekber diyene kadar o niyet vücut bulmaz. Anlatabiliyor muyum? İftidat tekbiriyle beraber onamaz. namaz niyette birleşmiş olur. Mikatta böyle bir hataya sebebiyet veriliyor. İhrama girildi denilince de o mikat mahallinde ihram için gereken bezi de üzerine dolamaktır. Onu doladıktan sonra aynı abdest gibidir yani. Abdest aldın mesela. Abdest aldınız ama o namazla alakalıdır. Namazı kılana kadar namazdaymışın hükmü olmaz. konuşamazlık bilmem ne yapamazlık edemez. Öyle şeyler olmaz. Nasıl ki? Aynı burada da böyledir. Bunu bir hatırlatmak istiyorum. Müsaadenizle. Allah Resulü ihrama girdi denilince Mikat Mahallinden itibaren ihram hususlarını, işte yasakları Tatbike başladı demek Tamam mı efendim bunu ihrama girdim ben muhrimim ihramlıyım denildiğinde Bezi doladım manasına gelmez o Tekrar ediyorum Artık ihram sınırları mikadı da Mikat mahalinde bunu yaptığı için Oradan şey yapabilir Aynı niyet etmediği zaman Mikat mahalinden girmiş çıkmış Hiçbir şey fark etmez bir adam Medine'den Mekke'ye gidiyor Umreye niyet etmeden olur Şoförler var mesela bir sürü iş yapan insanlar var Umriye niyet etmeden girdiklerine ihrama, ihram yasaklarına riayetle mecbur olmadıklarından üzerlerine bezle dolamıyorlar veya havlu da bir şeyde takmıyorlar etmiyorlar. Bunun gibi yani. O ihram, o kıyafet demek değildir. İhram dediğinden şey hürmetten gelir. Haramını tanımak, hürmete mukaddesata riayetle ayrı bir ibadet şekline dahil olmaktır. Dolayısıyla Medine-i de ihrama girdiler demek Elbise giyindiler demek değildir. Elbiseyi çıkartmak, beze bürünmek o ihramın bir şartıdır. Bunu lütfen ikaz etmiş olalım. Çünkü çok giden kardeşlerimizden bile müteaddit defalar umreye gittiği halde bunu bilmeyen arkadaşlarımıza bendeniz bayağı rastladım. Epeyce rastladım. Az olmayacak kadar. evet. Müslümanlardan bir kısmı da burada ihrama girdi. Peygamber Efendimiz öğle namazını kıldıktan sonra kıbleye döndü ve telbiye etti. Telbiye, lebbeyk kelimesini söylemek. Lebbeyk'i telaffuz etmeye telbiye deniyor. Telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la şerike lek diye söylemeye telbiye deniyor. Ve lebbeyk Allahumme Bu umreye niyet edildiğinde, hacca niyet edildiğinde Mîqat mahallinden ta kabe i Muazzamayı görünceye kadar buna devam etmek vaciptir ve canla başta söylemedir. Yani böyle lebbeyk Allah öyle böyle değil yani. Lebbeyk Allahumme emret ya Rabbi geldim, çağırdın geldim diye o şekilde söylemek lazımdır. Niye lebbeyk deriz biz? Lebbeyk emredersin demektir. O zaman bunu biraz anlatalım. Madem hacdan, umreden, işte hac mevsiminde, şimdi hacı efendiler de, efendim hacı hanımlar da hazırlık yapıyorlar. Lebbeyk emredersin demek. Yani ben sana bağırıyorum, diyorum ki Mustafa diyorum. Sen bana efendim demiyorsun veya buyur abi demiyorsun da diyorsun ki, yani senin çağırman, seni beni efendim hizmetine çağırman, bana seslenme, bana çok büyük bir lütuftur manasına, sen bana karşılık diyorsun ki, Lebbeyk ya Fatih, emret diyorsun, emret. Yani, lebbeyk canım başım üzere, emret. Bekliyorum, senin çağırman ne demek ki? Hemen hazırım, manasına kullanılan bir tabirdir. Yani Lebbeyk, Allahumme Lebbeyk tabiri, Lebbeyk sözü, sadece Allah'a söylenmeyen bir söz onu demek istiyorum. Yani ya Hazreti Allah gibi ya Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazret kelimesi nasıl bulunduğu yere göre şey kalıp değiştiriyor. Telbiye Allah'a lebeyk denilmekle alakalı. Telbiye getirdi diye şahıs için söylemiyoruz. Telbiye yani bunu devamlı yapma işine ve Allah emretti diye yapma işine telbiye diyoruz Ama birbiriyle de Arap'ta böyle bir adet var Hani baş üstüne emredersin Gibi bir tabir var ya Emredin komutanım falan diyoruz ya Lebbeyk'in karşılığıdır o işte Ziyadesiyle hürmet Ve emre karşı Dillâ kayıt olmayı Canla başla emre itaat ettiğini gösterir Peki niye Lebbeyk deriz? Mesele o Lebbeyk'in manasını biliyor musunuz diye Umriye hacca giden abilerimize bazen sorarlar Onlar da emret Allah'ım emret e, Gibi bir cevap verirler Türkçe manasını söylerler Hayır niye söyleniyor Cenab-ı Hak Yeryüzünde ilk mabet olarak Hazreti Adem aleyhisselama Kabe-i olduğu yeri Yaptırmıştır Kabe-i orada yapılmasının Sebebi Kainatın da yaratılış merkezidir Yeryüzünün su halinden toprağa dönüştürülmesi mevkiin o bidayet noktası Kabe'nin bulunduğu yerdir. İz düşümünde de Beyt-i Mamur vardır, meleklerin kâbesi vardır tavaf ettikleri. Oradan yeryüzü şekillenmiştir, orası merkezdir. İlk insanın yaradıldığı toprak da oradandır. Hz. Adem'in yaradıldığı toprak da oradandır. Kendini bulmak, kendini tanımak için tavaf edersin Kabe-i Malzama'ya. Hz. Nuh Aleyhisselam zamanında büyük bir tufan oldu. Malum artık bunu çoluk çocuk bile biliyor. Zaten çocuklarımız maşallah peygamberin ahlakını, peygamberlerin verasını, cömertliğini, sehavetini, merhametini öğrenmeden evvel ilk önce savaşları, çarpılmaları, helakleri öğreniyorlar. O da ayrı bir kanayan yaramız. Neyse uzatmayayım bendenin sözü. Ee, galiba ikinci bölümünde sonlarına geliyoruz hemen toparlayayım Hz. Nuh aleyhisselamdan sonra tufanla beraber yeryüzündeki birçok alamet silindi Cenab-ı Hak siliverdi Hz. İbrahim aleyhisselam zamanında Hz. İsmail'in bulunduğu rüyada gösterilen yere İsmail efendimizi bıraktıktan sonra İbrahim aleyhisselam geldi ve gördüğü rüya üzere yine o da çok acayiptir. Allah Resulü'nün rüya üzere umreye gitmesi ve rüya üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'nin bulunduğu yeri tespit etmesi önemlidir. Hızlı geçiyorum ve temellerini buldu. O temeller üzerine Kabe-i Muazzama'yı tekrar inşa etti ve dua buyurdu. Ya Rabbi bu beldede şöyle şöyle olsun işte bu şekilde nimetlerin zuhur etsin. Sana namaz kılan itaat eden bir zümre gelsin dediği için de iki cihan serveri efendimiz buyurdular ki ben İbrahim'in kabul olunmuş duasıyım buyurdular. İşte neyse Kabe muazzama inşa edildikten sonra Hazreti İbrahim aleyhisselam tarafından ya Rabbi kimler gelecek buraya etrafta insanlar falan yok kimler bilecek bu Kabe'nin burada olduğunu ibadethanenin burada olduğunu Çık diyor bir rivayette Safa Tepesi Bir rivayette Ebu Kubeys Tepesi Çıkıyor oradan Hazreti İbrahim Aleyhisselam nida ediyor Suri hacda Bu anlatılır Çağır diyor insanları Hazreti İbrahim Aleyhisselam Dört bir tarafa bağırıyor Ey insanlar geliniz Allah'ın beytini tavaf ediniz Burada kaim olunuz tavaf ediniz Efendim namaz kılınız diye Nida ediyor Ufuktan emret manasına gelen lebbeyk lebbeyk diye sesler geliyor Hz. İbrahim aleyhisselam soruyor ya Rabbi ben lebbeyk sesini emredersin diye benim sözüme icabet edenlerin sesini duyuyorum fakat kendilerini göremiyorum kimlerdir diyor Hz. Allah İbrahim aleyhisselamı buyuruyor ki bunlar kendilerine Kabe nasip olacak kişilerin ruhlarıdır buyuruyor işte. Lebeik'i böyle söylemek lazım. Lepek diyerek ikinci bölümü. Şimdi herhalde daha iyi anlaşılmış oldu. Bilenler tabii ki bilgilerin tazelemiş oldular. Lebeik demek Lebeik Allahümme Lebeik demenin bu şekilde bir coşkuya efendim bir masariyet olduğunu bilerek coşkuyla söylenmesi ihtiyakla muhabbetle söylenmesi, icap ettiğini hatırlatmış olalım. Lebbeyk, ruhlarımızın duyduğu Kabe'ye çağrının bir cevabıdır. Ne büyük nasiptir bu. Çok büyük bir nasiptir. Lebbeyk Allahumme Lebbeyk, Lebbeyke la şerike, leke Lebbeyk derken de bir daha düşünmeli. Neden? Şimdi, mesela Ramazanlarda veya Panayır zamanlarında, Kalabalık efendim insanların olduğu yerlerde, işte yayla şendiklerinde, değil mi? Konserlerde falan, oraya birçok oranın güzelliğini yaşamak için gidenler olduğu gibi hırsızlar da gelir, huysuzlar da gelir. Neden? O kalabalıktan istifade etmek için gelir, çarpmak için gelir, kendini tatmin için gelir, başka şeylerden gelir. La şeri kelekele bey derken iki defa düşünmeli. Ya Rabbi sen bana bunu nasip ettin ama senin rızanı tahsil için ben gideyim. Nefsimi de beraber götürmeyeyim. Sana şirk koşmayayım. Başkasını eziyet etmek için gitmeyeyim. Ben şu kadar insanın gittiği yere acaba onların imanına, onların haccına, onların ibadetlerine ifsat karıştırmak, ifsat etmek için mi gidiyorum diye düşünmeli. La şerike leke demeli ve İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. Benim değil ya Rabbi. Ham sanadır. Ni'met muhakkak ki senindir. Leke vel mulk. mülk de senindir. Mülk senindir olduğu nereden belli? Kılını kopartamıyorsun işte. Bana aitin diye bir iddam vardı ya. Hac'da bunu söylerken sana kılını bile koparttırmıyor. Kendi kılını kopartıyorsun. Cinayet hükmüne geç. Yeşili kopartamıyorsun, hayvanı ezemiyorsun, başka kişiyi itemiyorsun, kavga edemiyorsun, hakkım diye bağıramıyorsun, sesini yükseltemiyorsun. Neden? Sana ait değilsin ki sen ağzınla lekevel mülk diyorsun sonra mülk iddia ediyorsun. Sana ait değilsin ki sen hac muhteşem muazzam bir ibadet şekli üzerine insanın düşünüp bir daha gidip bir hacca gittiğinde döndüğü zaman böyleymiş meğerse deyip hayatını düzeltme şekli hac önemli bir hadise. Çok önemli canım zaten biliyoruz diyeceksin Hayır Allah Kabe'de değil Allah'ı bulmak için gidiyorsan Oraya Boşuna gidiyorsun Kendini bulmak için gideceksin Kendini Rabbini tanımak için gideceksin yani nefsin Üzerindeki Rabbini terbiye sistemini Tanımak için gideceksin Allah sana orayı tavaf ettiriyor Kaç kere düşündürtüyor Sayettiriyor namaz kıldırıyor Arafat'ta bekletiyor bir de Arafat Arif'ten gelir. Ya çok mesele var. Yani ayrı bir müstakil bir program yapılmalı. Ve birçok sohbetler yapılmalı. Fakat hacca gittiğinde işte La şerike leke lebbek. İnnel hamde nimete leke vel mülk. Mülkün Allah'a ait olduğunu bundan daha iyi insana gösterebilecek bir şey yok işte. Anlatabiliyor muyum? Eşimdir diyemiyorsun. Kocamdır diyemiyorsun. Ben güzel kokular sürerim diyemiyorsun Makamım diyemiyorsun Kim tanıyacak seni makamını? Üzerinde üniforman yok Sicilin yok Hele hele Zaten üryansın Hepiniz birbirinize benziyorsunuz Bir de secdeye kapanıyorsun Kabe'de Süriyetlerin de kayboluyor Herkes secdeye kapandı Diyebilir misin ki Şu bizim önde duran Mustafa Simaların da kayboluyor Biz yokuz ya Rabbi Sen varsın Yani la ilahe illallah sözünün Fiilen ceseden Kul olarak tamamıyla Ortaya hayat olarak konulma şeklidir Hac Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Bunları düşünerek söylenmeli Yoksa Lebbeyk dersin Ya vacipmiş yapalım Yoksa haccımız sakata gider Bu kadar bin dolar bu kadar bin euro verdik Bir de bu kadar boşuna gitmesin Para diye yapıyorsa adam Yani otursun evinde Diyeceğim Zamanı hocalarına benzeyeceğim için söylemiyorum da Neyse telbiye getirdi. Affedersiniz uzattım ben biraz. Evet. Henüz Zülhuleyfe'den ayrılmamışlarken Resul-i Ekrem Efendimiz müşriklerin durumunu öğrenmek ve kendi geliş gayesini de bildirmek üzere Büs bin Süfyan'ı Mekke'ye gözcü olarak gönderdi. Büsr daha önce Medine'ye Peygamber Efendimiz'i ziyarete gelmişti. Efendimiz'in arzusu üzerine kendisiyle birlikte Mekke'ye dönüyordu. Müşrikler peygamber efendimizin kalabalık bir sahabi topluluğuyla gelmekte olduğunu öğrenmiş ve kat'i karar almışlardı. Muhammed ve beraberindekiler Mekke içine sokulmayacaktır. Bunun için Halid bin Velid emrinde 200 kişilik bir süvari birliğini süratle Küraül Gamim denilen mevkiye göndermişlerdi. Diğer taraftan da Ahabiş kabilelerine ziyafetler vererek Herhangi bir çarpışma ihtimaline karşılık onları yanlarına almak için de bir gayretin içine girmişlerdi. Müşriklerin bu kat'i karar ve gayretlerini tecessüs için gönderilen Büsr bin Süfyan gelip Usfan mevkiinde Resul-i Ekrem Efendimiz'e haber verdi. Evet. Fahri Kainat Efendimiz bu haberi alınca yazıklar olsun Kureyş helak oldu. Zaten harp onları yiyip bitirmiştir. Ne olurdu? benimle diğer Arap kabileleri arasına girmeselerdi, beni onlarla baş başa bıraksalardı. Onlar beni mağlup edecek olurlarsa, zaten kendilerinin de istediği budur, eğer Allah beni onlara galip getirecek olursa ve kendileri de isterlerse toptan İslamiyet'e girerlerdi. Eğer böyle yapmazlarsa, çarpışmayı göze almışlardır demektir. Heyhat, Kureyş müşrikleri kuvvetlerinin çok olduğunu mu zannediyor? Vallahi Allah'ın tebliği için beni göndermiş olduğu dini hakim ve üstün kılıncaya kadar, şu başım şu gövdemden ayrılıncaya kadar onlarla savaşmaktan asla çekinmeyeceğim diye konuştu. Kureyş müşriklerinin karşı koymak için hazırlanmaları Peygamber Efendimiz'i fazlasıyla müteessir etti. Birbirleriyle kanlı bıçaklı olanlar bile haram aylarda iki kardeş gibi yan yana gelip Kabe'yi tavaf edebiliyorlardı. Müşrikler buna mani olmuyorlardı. Sadece Peygamberimizin ve Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmek gibi masum, ulvi, kutsi ve haklı arzusu karşısında böylesine menfi bir tavır takınıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek niyetleri sadece Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmekti. Bunun için herhangi bir çatışmanın çıkmasını istemiyordu. Bu sebepledir ki Halid bin Velid komandasında bir Kureyş süvari birliğinin Gamim mevkiine gelmiş olduğunu duyunca asabına, Halid bin Velid bir takım süvarilerle birlikte gözcü olarak Gamim mevkiinde bulunuyor. Bu bakımdan siz yolun sağ tarafını tutup gidiniz buyurdu ve yol güzergahını değiştirerek, Müslümanları bir başka yoldan götürdü. Halid bin Velid, İslam ordusunu uzaktan görünce derhal dönüp Kureyşlilere durumu haber verdi. Bu şartlar çerçevesinde resul Ekrem bir durum değerlendirmesi yapmak istedi, sahabeleri toplayarak görüşlerini sordu. Onlar, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz ancak umre niyetiyle buraya gelmiş bulunuyoruz. Kimseyle çarpışmaya gelmedik. Ama bu niyetimizin gerçekleşmesine mani olmak isteyen çıkarsa elbette onlarla çarpışırız diyerek fikirlerini beyan ettiler. Evet. Sahabilerin bu kararlılığından Peygamber Efendimiz memnun oldu ve haydi öyleyse Allah'ın ismiyle yürüyünüz buyurdu. Sadece Kabe'yi ziyaret etmek gibi masum ve kutsi bir maksatla yola çıkmış olan Müslümanlar tekbir ve telbiyelerle Mekke'ye Kabe'yi i Muazzama'ya doğru adım adım yol alıyorlardı. Fahri Alem Efendimiz Kasva adındaki devesinin üzerindeydi. Kasva Mekke haremi sınırına girince çökmek istedi. Sahabiler buna mani olmaya çalıştılar. Fakat sonunda Kasva galip geldi ve bir adım ileri atmadan Allah'ın hikmetiyle yere çöktü. Kaldırmaya uğraştılar fakat bir türlü muvaffak olamadılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onun böyle bir çökme adeti yoktur. Fakat bir zamanlar filin Mekke'ye girmesine mani olan şimdi de Kasva'ya mani oluyor. Ya, Şimdi diyorlar ki ya Resulallah yorulmuş olabilir. Bir şeyden ürkmüş olabilir ondan yaptı herhalde. Dinlensin tekrar yürür. Ki Cihan Server Efendimiz buyuruyor ki Bunun böyle bir adeti yoktur Yani ne bir şeyden korktu ne de yoruldu, ürktü E nedir diyorlar Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Ebrehe'nin ordusunun başında fil vardı O fil nasıl ki Kabe istikametine doğru gitmek Götürülmek istenildiğinde Gitmiyordu başka istikametlere yürüyordu şu anda bu devenin başına da gelen bundan ibarettir. Yani Allah Teala buradan ileri gitmemizi istemiyor demeye getiriyor. Hem Kabe'nin muhafızları hem de yani Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hali de çok iyi şey yapılmalı, tetkik edilmeli. Cebrail aleyhisselam bir haber getirmemiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kimse bir şey söylememiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hani Fuzuli'nin meşhur divanında var ya emri Hak İsa'line her zerredir bir Cebrail diyor Arif olana, feraset sahibi olana her zerre bir Cebrail gibi ayet gösterir Allah'ın bürhanını gösterir delilini gösterir. Yeter ki görebilsin diyor ya, işte Allah Resulü'nün burada devenin başına gelen halden ümmetin yapması gereken, kendi yapması gereken hali tahsil etmesi, hemen feraset-i muhammediyeleriyle bunu görmesi çok önemlidir. Şimdi bu, bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun nasıl bir şey olduğunu, işte o anda insanların o hale riayeti Nasıl anlatayım bilemiyorum ki yani vakit dar. Vakit dar yoksa şu kadarını zikredeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha sonra şimdi ileriki safhalarda işte anlaşma yapılacak. Mekkeli müşrikler gelecekler çok ağır anlaşmalar imzalanacak vesaire falan olacak. İşte Hudeybiye anlaşması meşhur olacak. İşte öyle bir sinyal veriyor ki Allah Resulü'nün üzerine bindiği devenin bile İleri geri gidip gitmeyeceği Noktasında Hazreti Allah'ın tam bir Allah Resulü üzerine tasarrufu Olduğunu bilen o anda bunu gören Bir insanın diğer anlaşma Maddeleri olduğunda Yine bizim bilemediğimiz bir Feraset-i Muhammediye ile Bir hal vardır diyebilecek Durumu ikaz ediyor Resulullah Efendimiz Yani Allah Resulünün Ümmeti Nasıl bir teslimiyet göstermeli ki Resulullah Efendimiz bindiği hayvanın halinden haberdar. Allah'ın muradının o hayvandan tezahüründen bile haberdar bir peygamber. Nasıl bir anlaşma yapacak? Nasıl bir geliş gidiş olacak? Serapa ibrettir Hudeybiye ve bu Umre Seferi. Bu kadarını söyleyebiliyorum. Ancak vakit müsaade ettiği için. Evet. Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Kureyş Allah'ın Harem dahilinde yapılmasını haram kıldığı şeylere hürmeti kastederek Benden ne kadar zor istekte bulunursa bulunsun Ben onu muhakkak onlara vereceğim diye buyurdu Daha başında söylüyor İki can serveri efendimiz Evet Gerçekten kasva çökmemiş olsaydı Müslümanlar doğruca Kureyş müşriklerinin üzerine varacaklardı Bu hal ise bir çarpışmayı kaçınılmaz duruma getirebilirdi Bu tabii müallifimizin yorumu Yorumlardan biri evet Halbuki Müslümanlar beraberlerinde sadece kılıç getirmişlerdi Yo, Bunlar da yorumlar yani kılıçta çünkü kılıç kesmez kesen bilektir yani o eldir o işte kılıçta falan değildir Yani bu tam deve çökmeseydi birden gideceklerdi müşriklerle çarpışacaktı şeyi bir hikmeti işin bir hikmeti ama bundan ibaret değil yani bundan ibaret olmadığını anlaşmanın diğer maddelerinden efendim diğer Allah Resulü'nün gösterdiği mucizelerden anlayacağız. İşin çok boyutu var. Öyle bu zihniyetle yani bu kadarcık hikmete bu işi hasrederek daraltarak yapmak işte böyle Hudeybiye hakkında ansiktopediler yazılmasına mani oluyor. Halbuki çok önemli bir mevzudur. Evet. Kasva'nın adeti olmadığı halde Allah tarafından çökü vermesi bu gibi hikmet ve inceliklere de bir işaretti. Yani Resulullah Efendimiz'e gitmeyin üzerinize giriyor diye Cebrail Aleyhisselam'la niye göndermiyor diye bir çocuk internetle meşgul olan bir çocuk bu soruyu sorar ve kalırız. İşi o kadarla anlarsak değil mi efendim? Evet. Sahabilerin bütün gayretlerine rağmen yürümek için yerinden kımıldamayan kasfa peygamber efendimizin sevkiyle kalkıp verdi. Fakat Kureyşlere doğru gitmeyip başka tarafa saparak Hudeybiye denilen mevkiin nihayetindeki suyu çekilmiş bir kuyunun başına indi. Bak Ebrehe'nin ordusunun başındaki filin durumunu henüz daha deve başka bir tarafa yöneltildiğinde gitmesinden çıkartmıyor Peygamber Efendimiz. Mekke'ye doğru gidişindeki ilk çöküşünden o haberi alıyor. Anlatabiliyor muyum? Allah Resulü raporu verdikten sonra deve o rapora göre o verilen sözün mucibince hareket ediyor. Çok bunların hepsi üzerinde yavaş yavaş böyle okunup üzerinde düşünülmesi gereken şeylerdir. Ayrıca Asım Köksal'ın o muhteşem eserinden İslam tarihinden bu bahis güzelce okunmalı. Evet. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Müslümanlar Müslümanların da gelip oraya konmasını emir buyurdu. Hudeybiye mevkiine geliyorlar şimdi maşallah bazı efendim şirketler şirket diyeceğiz artık turizm şirketleri rehberlik yapıyorlar Hudeybiye'ye de götürüyorlar hacılarımızı evet. veya umre yapanlarımızı. Hudeybiye'de Müslümanların yerleştiği saha susuz bir yerdi bu yüzden o gün susuz kalmışlardı. Ama gitsinler Hudeybiye'ye görsünler. Sultan Hamid zamanında yapılmış olan kuyuları da görsünler. O kuyularda su yok şu anda. İçerisine kola kutuları, binlenmeleri atılmış. Hayvanlar kuş yuvası yapmış. Kuşlar daha doğrusu yuva yapmışlar kendilerine. Yani ecdat o suları, o şeyleri tamir etmiş zamanında. Oradan su çıkıyormuş. Şahane böyle kuyular vardı. Derin. Metrelerce iner. Yani çok geniştir Bayağı geniştir yani Kuyu denince ufak bir kuyu hatıra gelmez Neredeyse bir arabanın bile girebileceği Büyüklüktedir Açmışlar onu yani Güzelce Allah Resulü'nün oradaki şeyleri riayet etmişler Hala orada o mikat mahallinin Veya harem sınırlarının Şeyleri de vardır taşları da vardır Osmanlı zamanında yapılan Ama şu anda Göçerlerin bulunduğu işte develerin, binlenmelerin turistik amaçla, yok sütünün sağıldığı, edildiği bir yer halindedir. Yazık edilmiştir. Şey ya, yani bir kutsiyet atfedilmesin diye yapıyorlar ya, hizmet için orayı mezbellik haline getirmiştir. Ee, oradaki insanlar, nasıl bir hizmet anlayışı varsa. Evet. Bir ara Peygamber Efendimiz'in abdest ibriğinden abdest almak istediğini görünce koşuştular. Resul-i Ekrem ne oluyor size diye sordu. Mahvolduk ya Resulallah dediler. Yanımızda senin ibriğindeki sudan başka ne içecek ne de abdest alacak su var. resul Ekrem Efendimiz elini ibriğin üzerine koydu. Alınız, Bismillah buyurdu. O anda çeşmelerden su akarcasına mübarek parmaklarının arasından sular fışkırmaya başladı. Müslümanlar o sudan doya doya işçiler abdest aldılar ve su kırbalarını ağızlarına kadar doldurdular. Resulullah Efendimiz'in elinden hani yağmur duasıyla mübarek parmaklarıyla bulutları işaret etmişti ya demek ki o bulutlar adeta avucunun içinde Allah Resulü'nü pınarlar. İşte o on musluklu bir çeşme gibi düşünün. Allah Resulü'nün parmaklarından bütün ashab-ı kiram Susuzluğunu rahmetallil aleminin elinden alıyorlar Kırbalarını dolduruyorlar Burada Mekke-i Mükerreme'de su olduğunu Zemzem olduğunu falan düşünürsek Oradan da bir ihtiyaçları var Bir an önce gidelim orada sulanalım Su içerim şeklinde de bir şeyleri var Düşünceleri var Ashab-ı kiramın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Zemzenden bile mübarek olabilecek şekilde Efendim su mübarek parmaklarından su bahşediyor İnşallah Resulullah Efendimizin rahmetiyle susuz gönüllerimize Rahmetali aleminin muhabbeti zuhur etsin Çatlamış kurumuş artık katılaşmış Kaya gibi olmuş kalplerimize Allah Resulü'nün rahmeti insin nüzul etsin İnşallah Cenab-ı Risalet Penahi Efendimizin muhabbetiyle yıkanalım Susuzluğumuz giderilsin Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve es'adi nuri cemi'il enbiyai vel mürselin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin.